Akait hadisleri Tevhidi gerçekleştirmede kulların birbirlerinden farklı olmaları Ve bunda durumlarının farklı olması Seyil İbn-i Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından bir adam geçti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu kişi hakkında ne dersiniz diye sordu Orada bulunanlar şöyle dediler Bu kimse bir kadınla evlenmek istese Nikah olunmaya, irsi hakkında aracı olsa, şefaati kabul edilmeye bir söz söylese, sözü dinlenmeye layık bir kimsedir. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sükut etti. O esnada Müslümanlardan fakir bir kimse uğradı. Bu defa da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu adam hakkında ne dersiniz diye sordu. Orada bulunanlar, bir kadınla evlenmek istese evlendirilmeye, birine aracı olsa kabul edilmeye, bir söz söylese sözü dinlenilmeye layık bir kimse değildir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bu fakir adam, diğeri gibi zengin olan dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Hadis Buhari'de geçmektedir. Ebu Said el-Hudriya Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Uyuduğum bir esnada rüyamda insanların üzerlerinde gömlekler olduğu halde bana arz olunduklarını gördüm Kiminin gömleği göğsüne kadar ki ise daha kısaydı Ömer İbni Hattab üzerinde bir ucu yerde sürünen bir gömlek olduğu halde bana arz olundu bunu ne ile tevil ettin ey Allah'ın Resulü dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam din ile tevil ettin buyurdu. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Ebu Musa el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Erkeklerden birçok kimse Kemal'e erdi. Kadınlardan ise Firavun'un karısı Asiye ile İmran'ın kızı Meryem'den başkası Kemal'e Erişemedi Bu ümmetin kadınları üzerine Ayşe'nin üstünlüğü Tirit yemeğinin başka yemeklere karşı Üstünlüğü gibidir Hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir Hz. Ali Radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Ammar Kemiklerinin uçlarına kadar bütün vücudu iman ile doldurulmuştur Hadis İbnül Mace Enesay'de geçiyor Said İbnu Ebu Vakkas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara maldan yana bir şeyler veriyordu. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü falana da ver. Muhakkak ki o mümindir dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona mümin deme fakat Müslüman de buyurdu. Sonra da şöyle dedi. Ben bir başkası bana dahi sevgili geldiği halde Allah onu yüzüstü ateşe atar korkusuyla bir diğerine veririm. i̇bn Mace ve Nesai'de geçiyor hadis. İhsan'ın mertebesi Ömer İbnül Hattab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Cibri'il Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Bana İhsan'dan haber ver. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Şayet onu görüyor gibi ibadet edemiyorsan bil ki o seni görmektedir. Ebu Hureyre'nin Allah ona razı olsun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cibri'nin bu sorusuna şöyle cevap vermiştir. Onu görüyormuşsun gibi Allah'tan korkmandır. Şayet sen onu göremesen de Muhakkak o seni görür. Hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. İbn Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam benim elimi tuttu ve sanki Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet et buyurdu. Ubadetu ubade tupnus samit. Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz oturduğumuz bir esnada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bize şöyle buyurdu. Allah'a ibadette hiçbir şeyi ortak kılmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, şu anda ve gelecekte yalanla iftira etmemek, hiçbir marufta dindeki emir ve yasaklarda isyan etmemek üzere bana tabi olunuz. İçinizden her kim ahdine ahdinde durursa, onun mükafatı Allah'a aittir. Her kim bu dediklerimden birini yapar da, bu yüzden dünyada cezalandırılırsa, bu ceza onun için kefaret olur. Her kim de bu dediklerimden birini yapar, Allah onu gizlerse, onun hesabı Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Biz de bu şart üzere peygambere beyat ettik. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Başka bir lafızla Allah'a hiçbir emrinde isyan etmemek ve bunun mukabilinde Bize cennetin verileceğine dair beyat ettik Şayet bu sayılanlardan birinde vuku bulursak Onun hükmü Allah'a aittir <gülüyor> Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diye rivayet etti La ilahe illallah deyip de Kalbinde arpa tanesi ağırlayınca hayrı olan Cehennem ateşinden çıkar La ilahe illallah deyip de Kalbinde buğday tanesi ağırlığınca Hayrı olan cehennem ateşinden çıkar La ilahe illallah deyip de Kalbinde zerre miktarı ağırlığınca Hayrı olan cehennem ateşinden çıkar Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü şöyle buyurdu Asilerden Asilerden bir takım kavimlere işlemiş oldukları günahlar sebebiyle bir ceza olmak üzere cehennemden bir siyahlık isabet edecektir Sonra Allah onları rahmetinin ile cennete sokar onlara cehennemlikler denilir Hadis Buhari'de geçiyor Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle kulları arasındaki hükmeni uyguladıktan sonra cehennemden dilediği kullarını çıkarmak ister. Meleklerine Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayanların cehennem ateşinden çıkarmalarını emreder. Allah Azze ve Celle'nin merhamet etmek istediği kimseler La ilahe illallah diyen kimselerdir Melekler onları tanırlar Onları secde izlerinden tanırlar Ateş secde izinden başka Adem oğlunun bütün vücudunu yakar Allah Azze ve Celle cehennemde secde izini yemeği Onu yakmayı haram kılmıştır Cehenneme secde izini yemeği Onu yakmayı haram kılmıştır Onlar cehennemden çıkarılırlar Bunlar cehennemden kavrulup kapkara olarak çıkarlar. Üzerlerine hayat suyu dökülür, onlar sel suyunun uğradığı tohum gibi biterler. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Câbir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Tevhid evli olup da günahkar olanlar cehennemde azap görecekler ve kömür gibi olacaklardır. Sonra kendilerine rahmet ulaşacak, cehennemden çıkarılacak, cennetin kapıları önlerine atılacaktır. Cennetlikler onların üzerine su serpeceklerdir. Sel birikitisinde çalı çırpının bitmesi gibi onlar da yeniden hayat bulurlar ve cennete giderler. Hadis Ahmed'te ve Tırmızı'da geçmektedir. Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur Yüz çevreleri müstesna olmak üzere Cehennemde yanan bir kavim oradan çıkarılacak Cennete konacaklardır Ebu Musa El Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu Cehennem ehli cehennemde toplandığı zaman onlarla birlikte Allah'ın dilediği kadar kıble ehli de olacaktır. Cehennem ehli kıble ehline derler ki sizin İslamınız size fayda vermedi. Bu yüzden bizimle beraber cehennem ateşine girdiniz. Kıble ehli onlara der ki bizim günahlarımız vardı. Bunlar yüzünden cehenneme getirildik. Allah Azze ve Celle onların sözlerini işitir ve kıble elinden olup da cehennemde olanların çıkarılmalarını emreder. Ve onlar oradan çıkartılırlar. Bunun üzerine kafirler derler ki, keşke Müslümanlardan olsaydık ve onların cehennemden çıktıkları gibi biz de çıksaydık. Bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okudu. Elif, Lam, Ra. Bunlar... Kitabın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. O küfredenler ahirette gerçekle karşılaşınca pişmanlık duyarlar ve keşke Müslüman olsaydık derler. Hicr suresi 1 ve 2. ayetler. Hadis hakimde, hadisin sahi olduğu da söylenmiştir. Kıbli ehlinden biri için onun cennet veya cehennem ehli olduğuna dair şahitlik yapılmaz. Ancak şeriat koruyucunun şahitliği bunun dışındadır. Lakin iyi kimse için cennet umulur iken, kötü kimse için de cehennem umulur. Ensardan bir kadın olan ve Nebi Allahümme salli ve ala, ala Muhammed'e bead eden Ümmül Ala şöyle haber verdi. Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirler, Kura ile Ensar arasında paylaştırıldı. Bizim de Osman İbni Mazum'un payımıza düştü. Onu evlerimizde ağırladık. Ölümüne sebep olan hastalığa yakalandı ve vefat etti. Vefat edince yıkandı ve kendi elbisesiyle kefenlendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi ve ben de dedim ki, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun ey Ebu Sahip. Benim senin üzerindeki şahadetin muhakkak Allah sana seni boyuşlaması ve cennete koymasıyla ikramda bulunmuştur. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın ona ikramda bulunduğunu nereden biliyorsun? Ben dedim ki babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allah kime ikramda bulunur ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Osman ibn Mazun'a ölüm gelmiştir. Vallahi ben onun için hayır dilerim. Vallahi ben Allah'ın resulü olduğum halde bana neler yapılır bilmem. Ümmü'l Ala dedi ki: "Vallahi bundan sonra kimseye teskiye etmem." Hadis Buhari'de geçiyor. <gülüyor> Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi: Hayber'i fethettik. Ancak ganimet olarak altın ve gümüş elde etmedik. Ganimet malları sığır, deve ve hurma bahçelerinden ibaretti. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Kura Vadisi'ne gittik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde Dibay oğullarından hediye ettiği ve kendisine midam denilen bir köle vardı. İşte bu köle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuk eşyasını deveden indirdiği sırada ona kimin attığı bilinmeyen bir ok geldi ve bu köleye isabet etti. Bunun üzerine insanlar şehitlik ona mübarek olsun dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hayır Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onun Hayber günü taksimleri yapılmamış olan ganimetlerden aldığı elbise kendi üzerinde tutuşup yanmaktadır buyurdu. Sübhanallah. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bu sözlerini duyan bir adam ve bir ve iki ayakkabı bağı getirdi. Bir veya iki ayakkabı bağı getirdi. Ya bunlar benim ganimet malları, taksim edilmeden önce aldığım şeylerdir dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateşten bir veya iki ayakkabı bağı buyurdu. Hadis buharide ve müslimde geçiyor. İnsanları tevhide çağırmak. Ebu Tevimen'in kabinden bir adamdan rivayetine göre o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi veya da şöyle dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Onun yanında bir adam vardı ve şöyle dedi. Sen Allah Resulü müsün? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Adam İnananları niye davet ediyorsun diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben Allah'ın Resulüyüm. O öyle bir Allah'tır ki sana bir zarar gelse de kendisine dua etsen o zararı senden giderir. Sana bir kıtlık yılı gelse de kendisine dua etsen o yılı senin için verimli hale getirir. Eğer susuz ve kıraç bir yerde ya da bir çöldeyken bineğinin kaybolsa kendisine dua etsen onu sana getirir. Ebu Temim'e dedi ki bunun üzerine o adam Müslüman oldu. Rabi abin ibad et dili. Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Medine'ye hicret etmeden önce yine de insanların yanlarına gittiğini gördüm. Şöyle buyuruyordu. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizleri yalnızca kendisine ibadet edip hiçbir şeyi kendisine şirk koşmamanızı emrediyor. Onun arkasında da bir adam şöyle diyordu. Ey insanlar! Bu adam sizlere babalarınızın dinini terk etmenizi emrediyor. Ben bu adamın kim olduğunu sordum. Ebu Leheb olduğu söylendi. Adis Ahmet... Hakim de geçiyor. Hadis sahihleşmiştir. Haris bin El Haris El Aizi şöyle dedi. Babama bu topluluk da nedir diye sordum. O şöyle dedi. Dinininden çıkıp da başka bir dine giren adamın etrafına toplandılar. Allah Resulü Sallallahu ise insanları tevhide ve imana çağırıyordu. Ebu Sufyan Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hirakle bir mektup yazdı. Mektupta şunlar yazılıydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüdüğü Hirakle hidayete tabi olanlara selam olsun. Seni İslam'a çağıran kelimeye yani Allah'tan başka ile ibadet edilecek başka bir ilah olmadığına Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmene davet ediyorum İslam'a gir ki güvende olasın ve Allah ecrini iki kat versin Şayet İslam dinine girme davetine icabet etmezsen Çiftçilerin veya halkının günahı senin boynunadır Ey kitap ehli! Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğimiz, hiçbir şeyi ona ortak koşmayacağımız, Allah dışında birbirimizi Rabler edinmeyeceğimiz hususunda bizimle sizin aranızda bir olan kelimeye, tevhid kelimesine geliniz. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, işte o zaman bizim Müslüman olduğumuza şahit olun deyiniz. Ali İmran Suresi 64. Ayet Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Enes bin Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kisra'ya, Kayser'e, Necaşi'ye ve her diktatöre mektup yazarak kendilerini Allah-u Teala'ya davet etmiştir. Enes Allah razı olsun ondan şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir Yahudi çocuğu hizmet ederdi. O çocuk hastalandı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu hastayken ziyarete geldi. Çocuğun başının yanında oturdu ve çocuğa Müslüman ol diye telkinde bulundu. Çocuk yanındaki babasının yüzüne baktı. Baba sonra Ebu'l Kasım, Aleyhissalatu vesselam'a itaat et. Yani Müslüman olmayı kabul et dedi. Bunun üzerine o çocuk Müslüman oldu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam çocuğun yanından çıkarken bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdolsun diyordu. Sehil İbn-i Sad Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali Bin Ebu Talib'i Hayber'e gönderirken Şöyle buyurdu Vallahi senin elinde bir kişinin hidayet bulması Senin için kırmızı develerin Olmasından daha hayırlıdır Davet ve tebliğde Tevhid ile başlamanın Farziyeti i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Allah ondan razı olsun Yemen'e gönderirken ona şöyle buyurdu. ''Sen kitap ehli olan bir topluluğa gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey Allah'ı birlemek olsun. Allah'ı bir olarak tanıdıkları zaman Allah'ı onlara bir gün içine beş vakit namazı farz kıldığını haber ver.'' Namazı kıldıkları zaman Allah'ın onları mallarından alınıp fakirlere verilecek olan zekatı haber ver. Şahin senin sözünü dinlerler ve sana itaat ederlerse zekat olarak mallarından al. Ancak onların mallarının en güzellerini almaktan sakın. Buhari'de gelen rivayette onlar Allah'ı birleyene kadar ibaresi vardır. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Haris ve Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya beş şeyi yapmasını ve bunu İsrailoğullarına da yaptırılmasını emretmesini buyurdu. Yahya bu beş konuda biraz yavaş davranır gibi oldu. Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi. Allah sana bu beş konuda yapman gerekenleri ve İsrailoğullarına yaptırmanı emir buyurmuştu. Ya sen emre dersin veya ben emredeceğim. Yahya şu cevabı verdi. Bu beş konuda beni geçersen yere batırıl yere batırılmamdan ve azaba uğramamdan korkarım. Sonra Yahya halkı Beytim maktise topladı ve sitti oldu. İnsanlar her tarafı doldurdular. Allah'a hamd edip onu övdükten sonra Yahya şöyle dedi. Allah beş konuda benim yapmam gerekenleri ve sizin yapmanız gerekenleri size emretmemi emir buyurdu. Bunlardan ilki kulluğunu sadece Allah'a yapıp ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Hadis Ahmet, Tirmizi, Hakim, İbni Huzeyme, İbnül i Hıbban'da geçmektedir. İbni Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdülkais heyeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip dediler ki Ey Allah'ın Resulü seninle bizim aramızda mudar kafirlerinden oluşan bir topluluk vardır bizler sana haram olan ayın dışında gelemiyoruz bize hakla batılı birbirinden ayıran emirler emret ki geride kalanlara haber verelim bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu sizlere dört şeyi emreder Dört şeyden de yasaklarım Allah'a imanı Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek Başka bir ilanın olmadığına Şahadeti Namaz kılmayı Sekat vermeyi Ve ganimetten Beşte birini Allah için vermeyi emrederim Dubba Nakir Hantem Ve müzeffeti de yasaklarım Hazreti Aişe Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Şüphesiz ki yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa onu süsler, bir şeyden de alınırsa onu lekeler Bu hadisler Allah Azze ve Celle'ye davette yumuşak olmanın farziyeti konusu altında geçmektedir Hazreti Aisha Allah ondan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: "Ey Aisha, şüphesiz ki Allah Refiktir, Rıfkı sever. Rıfkı yumuşaklık karşılığında şiddete başkası için vermediğini verir. Cemil bin Abdullah ondan ondan razı olsun şöyle dedi: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayırdan mahrum olur. Said bin Ebu Burde babasından o da dedesinden bildirdi. O şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdi ve şöyle buyurdu. Kolaylaştıran Kolaylaştırın zorlaştırmayın. Müjdeleyin nefret ettirmeyin. Birbirinizi sevin ihtilaf etmeyin. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı değil, lakin öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Hadis Müslim'de geçmektedir. Hz. Aişe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sana Uhud Savaşı'nda başına gelenlerden daha şiddetli olan bir gün erişti mi? diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Senin kavmin olan Kureyş'ten gelen birçok zorluklarla karşılaştım fakat onlardan akabe günü karşılaştığım zorluk hepsinden şiddetliydi. Şöyle ki. Ben Kureyş'ten gördüğüm eza üzerine Taif'e gittim. Gidip hayatımın korunmasını Kulal oğlu İbni Abdüyal teklif ettiğim zaman o benim dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli bir halde yüzümün doğrusuna Mekke'ye dönmüştüm. Bu, bu hayretim Karnus Alip mevkiine kadar devam etti. Burada başımı kaldırıp semaya baktığımda beni gölgelendirmekte olan bir bulut gördüm. Buluta dikkatle baktığımda bunun içinde Cibril'in bulunduğunu gördüm. Cibril bana nida etti de Allah Kaminin senin hakkında dediklerini ve seni korumayı reddettiklerini muhakkak işitti. Ve Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana nida edip selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Muhammed! Muhakkak ki Allah Kâminin sana söylediklerini işittin. Ben dağların meleğiyim. Rabbin beni sana dilediğini emretmen için gönderdi. Eğer Ebu Kubeys ile Kuaykan denilen şu iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine geçirmemi istersen onu da emret. Buna karşı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hayır. Ben Allah'ın bu müşriklerin zürriyetlerinden yalnızca Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan insanları çıkarmasını arzu ederim buyurdu. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Ebu Hureyri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Neç tarafına atlı birlikleri gönderdi. Onlar Hanife ve adına da Sumame İbni Usal denilen ve Yamame ehlin efendisi esir olarak getirdiler. Ve onu mescidin direklerinden birine bağladılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yanına mescide çıktı ve Ey Sumame! Sen nasıl muamele edeceğimi düşünüyorsun diye sordu. Sumame şöyle dedi. Benim hakkımda hayırlı muamele edeceğinden başka bir düşüncem yoktur. Ey Muhammed şayet beni öldürürsen kanlı bir cani öldürmüş olursun. Şayet bana ikram edersen nimete karşı şükredici birine karşı ikram etmiş olursun. Şayet mal istersen işte malım ondan istediğin kadarını al. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile aralarında geçen bu konuşmadan sonra Sumame, Sumame mescide bağlı olarak bırakıldı. Ertesi gün yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yanına gelerek Ey Sumame sana nasıl muamele edeceğimi düşünüyorsun diye sordu. Sumame şöyle dedi sana dün söylediğim gibi, şayet bana ikramda bulunursan, şu birine ikramda bulunmuş olunursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu o günde bağlı olarak bıraktı. Üçüncü gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sumame'ye, ey Sumame, sana nasıl muamele edeceğimi düşünüyorsun diye sordu. Sumame'de sana daha önce söylediğim şeyler dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Sumame'yi serbest bırakın buyurdu. Sumame mescide yakın bir hurmalığa gitti ve orada gusül abdesti aldı. Sonra mescide girdi ve şöyle dedi: Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulüh. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür Ey Muhammed Vallahi şu yeryüzünde bana senin yüzünden daha düşman hiçbir yüz yoktu Fakat bu sabah senin yüzün bana yüzlerin en sevimlisi olmuştur Vallahi dinlerden hiçbir din bana senin dininden ziyade düşman gelmezdi Fakat bu sabah senin dinin bana göre dinlerin en sevimlisidir Vallahi beldelerden hiçbir belde bana senin belden kadar sevimsiz değildi Fakat bu sabah senin belden bana beldelerin en sevimlisi oldu Ben umre yapmaya niyet ettiğim sırada süvari birliklerim beni yakalamışlardı Şimdi senin görüşün nedir? Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sumameyi dünya ve ahiret saadetiyle müjdeledi Ve umre yapmasını emretti Suma ömrü yapmak için Mekke'ye varınca birisi ona dininden başka bir dine mi döndün dedi o da hayır vallahi ben dinden çıkmadım fakat ben Allah Resulü olan Muhammed'in beraberinde Müslüman oldum vallahi ben sizin de ''Vallahi ben sizin din dediğiniz müşrikliğe dönmem ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o hususta izin vermedikçe sizi yemam eden bir buğday tanesi gelmeyecektir.'' dedi. Hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. ''Şimdi ben sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görür gibiyim.'' O kavmi kendisini dönmüş ve yüzünden kan akan peygamberlerden bir peygamberi anlatıyordu. O peygamber yüzünden kanları siliyor ve Allah'ım kavmi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyordu. Hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor.